Aşk var da ölmeyen aşk var mı? Öldüren atışlar değil o bakışlardı Ölümsüz aşk vardı, ölmeyen Aşık var mı beni öldüren atışlar Değil o bakışlardı sana yazılan Değil senin yüzünden silinen şarkılar mı Hangisi daha zor silah mı yoksa yaşını saklayışlar mı Hayatta alkışlar mı aya atışlar mı İki şık da okey Allah'ım Söyle ikisinden başka bir şık var mı Fetik düşürür kırmızı ışıkta benim Jokey seni seviyorum Ya da işli be diller Farklı duygular farksız Kaç kere baktım kitli kapının deliye yedi kapon kafadan kırık rahatsız Tıranç Fransız alıya bir Alman Herkese ormanımızdan selam Hacine nazım kekem toparlanmam Gözlerin hâl aklımda bebek eren Kurtulmak unutmaktan daha zor Ayrılığı bilirsin yalnızlığı bana sor Hasmına değil şakasına silah dayamak neden iki kat daha zor Bana sor mutsuzluğu bana sor bütün acıları daha zor silahtan beş kat saktamak herkesten göz yaştırır mı Bana sor mutsuzluğu bana sor bütün acıları daha zor silahtan beş kat. Yaşın ve salaktın Hala sende mi aklın? Bir yalana inandın Sarıp bir tane yaktın Çıkak Her ihtimalle vardım Hedefim paradis Yatacaktım hapis Dostlarım aramadı bile acı pis Mutluluğu bulamadım hiç yapıma diz Soruyorlar unutamam seni ol aziz Kendine bir valiz yap Seni koluma taktım Bıraktın çok iz Yanlaşıp bana ya Özür dilemek hiç Affedemem kızım artık Dua bir biz yedide kafa bu Boğaza boğazı kadar battı bu koy içi artık adamın önüsün çiz Tüm resim edemezdim masayediz Diz Eski bir fotoğraflardan ibaretiz biz gülüm benim gülümse çiz bana sor mutsuzluğu bana sor bütün acıları daha zor silahtan 5 kat saklama kerkesten göz yaştırır mı bana sor acıları daha zor silahtan beş kat tak tak da mı?